sonra hangi ayetle başladı? İlk nasıl? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا yabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi müellifin kitabına kitabu tevhid başlığını sunduktan sonra bu ayetle başlaması müellifin fıkhına delildir arkadaşlar. Müellifin fıkhına delildir. Neden? Çünkü bizim başlığımız ney? babımız Kitabı Tevhid değil mi? Sonra çeşitli bablar zikredecek. Kitabı Tevhid deyip de bunu zikretmesi bu ayeti neden? Bu ayeti zikretmesi neye delildir müellifin fıkhına delildir. Çünkü insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani ne? Beni tevhidlesinler diye yarattım. Yani Kitabı Tevhid başlığına bu ayet nedir? Çok uygundur arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda "Oham khalaktul cinne ve'l insa illa liya'budun." Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki nedir ibadet arkadaşlar? Şimdi baktığımızda alimler iki çeşitte tarif ederler ibadeti. Derler ki mesela örnek huve tezellülü <gülüyor> lillahi azze ve celle bifirli evamirihi ve içtinabine vahihi muhabbeten ve ta'zimen. Muhabbet ta'zim ve muhabbetle birlikte Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirip nehilerden kaçınarak boyun Muhabbetle ve tazimle birlikte Allah azze ve Celle'nin emirlerini yer, emirlerini yerine getirip nehirlerinden kaçınarak boyun eğmek. Bir görürsün ki veya buna benzer lafızlarla ne yaparlar ibadeti tarif ederler. Bir de bakarsın ki Şeyhül İslam'ın neyi var? Tarifi var. O da ne der? İsmun camiun li kulli ma yuhibbu Allahu ve yerdahu min akvali ve a'mali zahireti ve batine. Allah subhanehu ve teala'nın sözlü veya ameli razı olduğu, Allah subhanehu ve teala'nın sevip razı olduğu sözler ve zahiri ve batını bütün amelleri içeren nedir? Ortak birisindir der. Şimdi arkadaşlar, burada çok ince bir nokta var aslında. Şimdi bu iki tarif arasında fark var mı? Yani bir cihette çok fark var. Yani bir tane birisine baktığımızda bir şey anlatıyor, birisine baktığımızda bir şey anlatıyor. Aslında burada ince bir nokta var arkadaşlar. Şimdi arasında şöyle bir fark var. Birinci tarif, neydi o birinci tarif? Tazim ve muhabbetle birlikte Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip nehirlerinden kaçınmak. Yani Allah'ın emirleri var bize, bir de nehirleri var. Biz de ne yapacakmışız? Bunlardan kaçınacakmışız. Boyun eğecekmişiz bu emirlere ve nehirleri. Ama nasıl? Tazim olacak buna ve muhabbet sevgi olacak buna. Emirlerinden kaçına kendi sevgi olacak. Emirlerini yerine getirirken de ne yapacak? Sevgi olacak ve tazim ediyoruz biz bunlara. Şimdi arkadaşlar, ibadet yani birinci tarif, ibadeti et-taabbud itibariyle beyan etmiştir. Yani ne demek? İbadet tabir sahihse nasıl yapılırın tarifidir aslında bu. İbadet nasıl yapılırın tarifidir. Şeyhul İslam'ın bahsettiği de ibadet nedirin tarifidir arkadaşlar. Birisi bize söylese dese ki ibadet nedir? Deriz ki ibadet lafzı çok böyle umum bir e, mana içeren bir lafızdır. Çünkü bir insan arkadaşlar namaz ibadettir dese doğru bir cümledir Doğru cümle mi? Doğru cümledir. Peki bir adam diyelim namazı fiillerini yapıyor. Peki bu adamın fiili ibadettir dediğimizde? ibadet yani bu adam ibadet yapıyor dediğimizde ibadet yapıyor mu? Yapıyor değil mi? Mesela adam Allah'tan korktuğunda ibadet yapıyor dediğimiz yapıyor mu dediğimize ne deriz? Yapıyor deriz. Yani adam namazı nasıl kılacak, o ibadeti nasıl yapacağın tarifi nedir aslında? Birinci tariftir. Yani Allah'ın emirleri var, nehilleri var. Muhabbet ve tazimle boyun eğmeyle sen bunları yerine getireceksin. Ama muhabbetle, tazimle yerine getireceğin şeyler nedir dediğimizde işte Şeyhül İslam'ın tarifi neyi? Gündeme geliyor arkadaşlar. O yüzden bir insan bize dese ki ibadet nedir? Neler ibadettir? Deriz ki ibadet şunlardır. Şudur ibadet. Şu tarifin içine girmesi lazım. Allah Subhanahu ve teala'nın sevip razı olduğu sözlü he, zahiri ve batini bütün nedir? Eylemlerin tabir sahihse nedir? O eylemleri toplayan bir isimdir. Değil mi? Peki bu nasıl gerçekleşir? Tamam. Bu nasıl ibadete dönüşür? Bir, bir adam şimdi eee Düşün ki namazı riya için kılıyor. Değil mi? İşte bu ibadet nasıl yapılırın tarifi de işte ilk tariftir arkadaşlar. Aslında böyle bir ince fark var. O yüzden şu hiç kafamızı kaydırmayacak. Biz ne kadar akide kitaplarına bakarsak bakalım. ibadetin tarifi bu iki, iki taneden başka değildir. Tabi lafızlar biraz farklı olabilir ama manu olarak bu iki tariften başka bir şey bulamazsın. İşte bu iki tarif. Kafayı karıştırmayacak. Birisi bir yönüyle bakarak tarif ediyor. Di bir, diğeri diğer yönüyle bakarak ne yapıyor? Tarif ediyor arkadaşlar. Bunu anladık. O zaman diyoruz ki Allah insanları ve cinleri bunun için yaratmıştır arkadaşlar. Yani ne? Allah subhanehu ve teala'nın sevip razı olduğu şeyleri muhabbet edeceğiz biz. Boyun eğeceğiz ona. Tazim edeceğiz ve yerine getireceğiz. Bu iki tanımı birleştiremez mi? Mesela şöyle. Allah'ın zatını tazim etmemiz için kendisinin belirlediği her türlü söz Kalbi yöneliş kalp ve vücudun amel, vücuttan amel olarak gözükmesidir. E zaten böyledir. Yani aslında bak şöyle bir şey de var. Yani arasında bir şöyle bir bağlantı da var. Aslında e, meseleyi tahrik ettiğinde, ilmi olarak baktığında arasında aslında dolaylı yönden birisi diğerini kapsıyor, içeriyor. Yani Allah zaten anca neyden neyi sevip razı olur? Sana muhabbet ve tazimle ibadet edersen razı olur. Anlatabiliyor muyum? Yani arasında yani çok takılmamak lazım. Sadece ben bunu vurgum şeyden dolayı. Yani bu akide kitaplarında yer almakta arasında böyle bir ince fark var. Onu beyan etme bağımından biz bunu söyledik kardeşler. Tamam. Şimdi bana ibadet etmeleri için sözü. Şimdi ayette ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Şimdi liya'budun. Liya'budun ne demek? İbadet. Bana ibadet etmeleri için. Liya'budun. Şimdi bana ibadet etmeleri için sözü insanları da sözü insanların da cinlerin de mükellef olduklarına delildir. Ayetin bu kısmı insanların da cinlerin de mükellef olduklarının delilidir. Ancak cinlerin mükellefiyetlerinin de mükellefiyetlerinde kendilerine has durumlar vardır. Yani cinler insanlara teklifin cinsi yönüyle ortaktırlar arkadaşlar. Teklifin cinsi yönüyle ne demek teklifin cinsi? Yani o da mükellef biz de neyiz? Mükellefiz. Yani insanlar teklifin insanlara teklifin e, cinsi yönüyle yani emir ve nehi yönüyle onlar da emrolunuyorlar ve nehyolunuyorlar. Yani tabir sahih ise genel bir toplayarak tevhidle onlar da ne mükelleftir dedi. Ancak emir ve nehi'lerin içerisinde heh, Ancak tabi emir ve nehi'lerin içerisinde cinlere has bazı emirler ve nehi'ler vardır. O yüzden biz dedik ki mükellefiyetin cinsi, e, teklifin cinsi yönüyle nedir? Aynen. Onlar da muhataptırlar Cinsi yani o da mükellef, o da mükellef. Ama bu tavsiyle içeriğine baktığımızda onlara has emirler ve nehiler bulunmakta. Bu noktada insanlarla ortak olmaları ne? Gerekmiyor illa her emir ve nehide. Farklılıklar olabilir. Çünkü cinler insanlara zaten hakikatte nedir? İnsanlardan hakikatte farklıdır mahiyetleri nedir insanlardan farklıdır. Ancak toplu olarak diyeceğimiz cinler de nedir? Genel olarak mükellef olduklarıdır. Toplu olarak biz bunu söyleriz. Yani biz baktığımızda işte bu bizim kardeş cin kardeşlerimizin yemeğidir vesaire. Bunlar bizim için gaybidir daha çok. Anlatabiliyor muyum? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kemik buluyor, tezek buluyor. Sonra atıyor kemiği bunlar diyor bizim cin kardeşlerimizin yiyeceğidir vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani senin onu alman yemen bunlar biraz ne var aralarında? Tavsil var ya, yani. Tamam Ama tabi bunların daha çok hılkatte, hakikatte, mahiyette farklı oldukları için bu kaçınılmaz bir şeydir zaten. Bazı emirlerde ve nehirlerde Yaratı kendilerine mı, tabi has durumların olması kaçınılmazdır yani. <gülüyor> Anlatabiliyor musunuz? Evet. Ve buna binaen deriz ki cinler de ne arkadaşlar? Bütün bunları bakın. Topladıktan sonra aslında bir noktaya geliyoruz. Diyoruz ki buna binaen deriz ki cinler de mükafatlandırılırlar. Cinler de Ne? cezalandırılırlar. Bakın burası çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Şimdi önce mükafatlandırılmalarına gelince cinler imanları ve taatleri sebebiyle mükafatlandırılırlar. Neden cinler mükafatlandırılır? İmanları ve itaatleri. Cumhur ulemaya göre aslında bu böyledir. Bakın arkadaşlar, cumhur ulemaya göre böyledir. O yüzden buna vurgu yaptık. Cumhur ulemaya göre bunlar yine Aynı şekilde cinler cennet nimetleriyle de ne yaparlar arkadaşlar? Cennet nimetleriyle de mükafatlandırılırlar. Şimdi biz diyoruz ki cumhur ulemaya göre cennet nimetleriyle mükafatlandırılırlar. Çünkü bazılarına göre cinler mükafatlandırılırlar itaatleri ve imanları sebebiyle ama cennetle değil. Çünkü bazı alimlere göre, ilim ehline göre bu e, nispet ediliyor bazı ilim ehline. Cinler cennete girmeyeceklerdir. O yüzden cinlerin Sarıh, net nasıl olarak cinlerin cennete gireceğine dair net bir nas ben bilmiyorum. Ne Kur'an'dan ne sünnetten. Ancak raci olan görüş budur. Şimdi buna biraz değineceğiz. Küçük bir ilim ehli grubuna göre cinlerin mükafatlandırılmaları ateşten kurtulmalarından ibadettir. Sonra Allah emredecektir, fani olacaklardır. Mükafatlandırılmaları neymiş? Cinlerin imanlarından dolayı mükafatlandırılmaları. Bunlar ateşten azad edilmeleridir. Sonra Allah azze ve celle cinler için faniliği emreder. Ve onlar fani olurlar. Ancak ateşe girenler olacaktır. Hepsine göre. Bu ittifaktır helisünnet arasında. Cinler de cinlerden de insanlardan deney ateşe girenler olacaktır. Bunda icma var. Ama cennete girme noktasına bakınca insanlardan zaten cennete girenler olacak. Bunu biliyoruz. Ama cinlerin cennete girip girmemesi noktasında işte bazıları diyor ki işte onların imanın mükafatı cennete girmeleridir, girmeleridir ki bu cumhurun görüşüdür. Az bir gruba göre de bunların İmanlarının ve itaatlerin mükafatları Bunların nedir Cehenneme ateşe girmemeleridir Ateşten uzak durmalarıdır Şimdi ateşe Gireceklerine delil var Cennete ise delil yok diyorlar bunlar O yüzden Biz diyoruz ki peki neden diyorsunuz cennete girmeyeceksiniz Şey cennete girmeyecekler Cinler Bu grupa e, ilim taifesini Diyorlar ki çünkü delil yok cennete gireceklerine dair delil yok. Şimdi ateşe ele alalım. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَس۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ Araf suresi 179 Andolsun olsun ki cinden ve ins'ten çoklarını cehennem için ne yaptık arkadaşlar? Cehennem için yarattık. Bu ayet neye delil? Cinlerin ve Cin. insanların bir kısmının cehenneme gireceği. Hocam cinlerin yanacağına dair bu birbiri mi? Allah supan ve teala belirtiyor bize Kuranda. Cehennem diyor. Evet. Şimdi cennete gelince arkadaşlar Allahu alem ne dedik? Raci olan görüş burada. Cumhur'un görüşüdür. Yani cinlerin deney cennete girecekleri. Neden? Şimdi Arkadaşlar, ee, Rahman suresinde ayetler var. Şimdi bu ayetleri ele alalım. Ayetlerde siyak sibaka dikkat edelim. Yani önlerine arkasına. Oradan aslında hüküm çıkıyor. İstidhal eden cumhur. Diyorlar ki bakın mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? يُعْرَفُ الْمُجِرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُعْخَذُوا بِالنَّوَاسِ وَالْاقْدَمِ Suçlular simalarından tanınırlar. Tanınır. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar. Bakın Rahman 41'de. Devam ediyor ayet. Sonra diyor ki fe bi ayi ala rabbikumatukezbe. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Şimdi buradan hep umum. kim bu kime hitap ediliyor? Umumdur bu. İnsanlar ve cinler. Siyah devam ediyor. Sonra diyor ki hazihi cehennemulleti yukezbu el elmucrimun. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Şimdi bu insanlar cinler siyah devam ediyor arkadaşlar. Sonra yatuflu ne beyneha ve beyne hamimin an o cehennemin arasıyla son derece kaynar su arasında gider gelirler bunlar. Bütün bunlar ateşe girişle alakalı arkadaşlar. Şuraya kadar. Ne? Neyle alakalı? Ateşe girişle alakalı. Ve insan ve cinde bunlar ortak şu ana kadar. Ortak değil mi? Siyah devam ediyor çünkü. Bunda hiçbir işgal yok buraya kadar. Sonra Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً فَبِئَيِّ اَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Diyor ki ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nimetlerini te tekzip edersiniz. 46 ve 47. ayet. Buralarda da hitaplar kimin için? Hitap insanlar ve cinler içindir. Ta ki sonra ne diyor Allah subhanehu ve teala en son? Fihinn qasiratut tarfi lem yuthmithunn insun qablhum ve O cennetlerde bakışlarını eşlerine hasretmiş sadece eşlerine has, kıl, has kılmış kadınlar vardır ki oralara eşlerinden önce ne bir insan ne de onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de cin Cin dokunmuştur. Cind Anlamıyor musun? Yani demek ki Onların hani birileri dokunacak ona ama kim dokunacak? Eşleri. Onlardan önce kim dokunmamış? İnsanlar ve cin. Zaten girmeleri mümkün olması bu söylenilmez. Zaten mümkün değil. Yokluk üzerine konuşulmaz. Allah'ın sözü abes olur. Tamam. İşte bütün, biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu bütün bu siyah bize ne derhal ediyor? Demek ki bunlar da Allahu alem ayetlerin siyah siyahi gösteriyor ki bunlar da ne yapacaklar? Bunlar da cennete girecekler arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar anladık inşallah. Racı olan görüş bu. Şimdi budun, liya Liya'budun ne demek arkadaşlar dedik? İbadet etmeleri için. Müfessirler çok konuşmuş buradaki lam hakkında. Liya'budun. ibadet etmeleri için. İçinlik ifade eden orada lamdır. Liya'budun diyoruz ya. Burada çok konuşmuşlar. Tabi burada tavsilata girmeyeceğiz. Buradaki lam tahlil içindir arkadaşlar. Yani ne? Hikmet. El illetul gaiye diyoruz. Yani e, amaç olan bir şey. Yani insanları ben ne amaçla yarattım? Şimdi illet içinlik arkadaşlar iki şey ifade eder. İçinlik buradaki lam içinlik iki, iki şey ifade eder. Ya olması kaçınılmaz olan yani mutlaka olacak olan ya da olması amaçlanan. Şimdi bu ayette hangisi? Amaçlanan. Çünkü olması kaçınılmaz olan olsaydı bütün insanlar Allah'a ibadet ederlerdi. Tamam? O yüzden buradaki diyoruz ki el illetu gaiyetun buradaki illet amaç illetidir. Buradaki lam El illetul gayye Leyset mucibe derler. yani ge gerektirici bir e, içimlik değil amaç olan bir içimlik tamam buraya kadar anladık arkadaşlar böyle der mesela Şeyh Hüseyin'in görürsün anlatırken bunu böyle der buradaki kasıt budur tamam sonra ne buyuruyor arkadaşlar diyor ki ve ma halaktul cinne ve'l insa illa ya'budun şimdi arkadaşlar bakarsın Şeyh Hüseyin'in veya başka şarihler birçokları yani hemen hemen hepsi söylerler Derler ki istisnaun mufarrağun min e'ammil ehval. Yani bütün durumlardan ayrılarak istisna kılınmış. Buna istisna mufarrağ denir. Mesela size Türkçe mantıkla bir örnek vereyim. Ben desem ki bütün talebeler geldi Ahmet hariç. Şimdi burada istisna edilen kim arkadaşlar? Ahmet. Ahmet. Peki kendisinden istisna edilen kimler? Talebeler değil mi? Talebeler. Yani ben desem ki herkes yemek yedi. Ömer hariç. Tamam? Herkes yemek yedi ne? Ömer hariç. Burada Ömer'i kimden e, istisna diyorum? Herkes'ten. Yani herkes diyelim ki bir okuldaki talebelerdi mesela. Şimdi o zaman bir istisna kıldığımız kişi var. Bir de istisna kılınanlar var, değil mi? Şimdi arkadaşlar Allah Kur'an'da diyor ki: "Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben insanları ve cinleri hiçbir şey için yaratmadım. Sadece bana ibadet etmeleri hariç. Peki, ibadet etmeleri hariç neyden istisna kılınmış? Düşünen var mı? Ayeti düşünün. Neyden istisna kılınmış? Ben insanları ve cinleri ancak bana istisna, ibadet etsinler diye yarattım. Neyden istisna? Bakın hiç zikredilmiyor. Boş. Şimdi buna işte istisna-ı müferrak denir. O da umum ifade eder. Yani hiçbir şey için yaratmadım. Sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bu ayeti böyle fukh ettiğimiz zaman ben alemleri senin için yarattığıma net bir reddedir. Tamam. Buraya yakaladık. Diyoruz ki öncelikle bu ayet istisna-un muferrah'dır arkadaşlar. Şimdi bu il ilmi münakaşalarda bunlar konuşulabilir. Tabii bunlar avama bu şekilde yaklaşılmaz da. i̇stis Yazayım. <gülüyor> tamam. İstisna'un müferrâh. Şimdi ben desem ki e, mescidin imamlarının hepsi uyudu Ali hariç. Bu istisna'un müferrâh midir? Değildir. Evet. İstisna'un müferrâh neden değildir? Çünkü e, istisna ettiğin kişi belli. Kimdi o? Ali diye birisi. İstisna edilenler de belli. Kim onlar? İmamlar. Şimdi bu ayette yok. Neyden istisna edilmiş bu? Ben insanları ve bana ibadet etsinler diye artın. Neyden istisna edilmiş? Yok bir şey yok. O yüzden buna ne deniyor? İstisnaun muferrak. O zaman bu ne ifade ediyor arkadaşlar? Yani bütün o yüzden Şeyh Hüseyin'e baktığımızda bu ibareleri kullanıyor. Bazı talebeler bunu anlamakta sıkıntı çekiyor. Aslında bu ilim ehline danıştığında bunlar bilinen şeylerdir. Yani ilim ehli bunu kullanmış. Yani ne der mesela? İstisnaun muferrakun min e'ammil ehval. Yani bütün böyle hallerden tabir sahibi seni arınmış. Yani ne demek istiyor bunun açılımı Ma khalaqtul cinne ve'l şeyin illâ ibâdeten. Ben ibadetten başka bir şey için yaratmadım demektir. O yüzden sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım. Batıldır. B bütün bu Kur'an'ın ruhuna ters, bu ayete ters. İstisna-ı müferrık vardır zaten. Hani sen bir, insana, bir insan sen dersin ki ben seni insanlar için yarattım. Adam şöyle diyebilir. Tamam beni bizi insanlar şey ibadet için yaratmış. Allah deseydi sizi ibadet için yarattım. Şöyle bir cevap gelebilir. Tamam ibadet için yaratmış ama peygamber için de yaratmış. Değil mi? Ama burada istisna müferrak var. Dikkat edin o yüzden. Bütün umum ifade eder. Her şeyi boşaltmış yani. Bu çok güçlü bir istisna müferraktır yani. Çok güçlüdür istisna müferrak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Umum ifade eder. Hiç zikretmemiş öncesi neyden istisna kılındığına. Tamam. Evet arkadaşlar, "Vemâ halaktul cinne ve'l insa illâ li Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki cin kelimesi geçiyor arkadaşlar. El cinnu. Ne demek el cinnu? Cin, cin demek. Evet. Derler ki "Hum alemun gaybiyyun mahfiyyun anne. O biz bizlerden gizlenmiş bir alemdir cinler. Bir varlıklardır. Bizden gizlenmiştir. Gayibidirler bize. Şimdi arkadaşlar, neden neden cin kelimesi, neden cin, cin diye isimlendirilmiş de ne diye isimlendirilmemiş? Kuru fasulye diye isimlendirilmemiş. Her zamanki kalıp cümlemiş. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın arkadaşlar, el cimy ve nun. Şimdi cin kelimesi hangi erlerden oluşuyor? Cim, cin. cin ve nun. Evet. El cimy ve nun yani cin ve nun maddesi den oluşan şeyler el kafa ve istitar ifade eder. Yani gizlilik ve örtünme. Gizlenme, saklanma ifade eder arkadaşlar bu kelime. Anlatabiliyor muyum? Cinler de bizden gizli ve saklı oldukları için o ismi almışlardır. O yüzden cinlere cin demişler de kuru fasulye dememişler veya domates dememişler veya kitap dememişler veya sandık dememişler. Anlatabiliyor muyum? Cennete cennet demişler. Bakın cin bizden şu an gizli ve gaybi olduğu için. Cennet cennet ismini almıştır. Anlatabiliyor muyum? Yine bahçe de cennettir. Neden? Ağaçlar onu gizlediği için içindeki yeşillikler onu ağaçlar. Anlatabiliyor muyum? Ormana gabe demişler. Gabe ormana. Neden gabe demişler? Çünkü gabe gayb kelimesinden geliyor. Aynen. Gayb de gözün önünden kaybolan şeyler demek. Ağaçlar da ormanın üzerini kapladığı için, bizden gizlediği için kendini orman, iç içerisini bizden ağaçlarla gizlediği için orman gabe ismini almıştır. Hep işte Arapça böyledir. Kur'an dili böyledir yani. Anladık mı arkadaşlar? Bunları yakaldık. Şimdi ee, o zaman ne diyoruz? Cinler niçin cin diye isimlendirilmiştir? Çünkü cin kelimesi cin maddesinden, cin ve nun maddesinden gelir. Bu madde ne ifade eder arkadaşlar? El-Hafa <gülüyor> ve el -hafa vel ifade eder. Yani gizlilik ve saklanma ifade eder. Allah Kur'an'da Enam Suresi 76. ayetinde ne buyuruyor? Bakın, felemmâ cenne, bak cin kelimesi, cin ve nun lafzı geçiyor. Felemmâ cenne, cenne, aleyhi leylû ra'â kevkeven. Ge gece üzerine cin olunca, yani karanlık basınca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Bak cin kelimesi geçiyor. Gecenin karanlığına örtmesine ne isim vermiş Allah? Cin. Cenne. He? فَلَمَّا جَنَّ aleyhi Bak cenne. عَلَيْهِ الْلَيْلُ raa كَوْكَوْكَبًا Geze üzerine cin olunca bir yıldız gördü. Yani örtüp kapatınca demek. Gece olayı onun üzerine örtüp kapatınca bu dünyayı karanlığa gömünce bu dünyayı tabir sahilse saklayınca ne oldu? Ne oldu? Bir yıldız gördü diyor. Hani burada cin kelimesinin Kur'an'dan şahitlerini vermek babında bunu söyledik. Anladık <gülüyor> mı arkadaşım? <gülüyor> evet. Tamam. O zaman diyoruz ki Muellif Rahimullah ne dedi? Kitab-ı Tevhid. O zaman başlığı ne? Tevhid. Ne verdi peşinden ayet? وَمَا cinne الْجِنَّ insa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece bana ibadet etsinler. O zaman Allah'ı ibadete birlediğin zaman ne oluyor arkadaşlar? Allah'ı tevhid etmiş oluyorsun. İşte bab başlığı ile alakası budur. O yüzden zaten şarifler her zaman ne yapar? Müellifin koyduğu bab başlığıyla o bab başlığını anlatan rivayetler arasındaki bağlantıyı yakalamak zorunda. Çünkü bazen kişi bab başlığı koyabilir ama bir de bakıyorsun ki altındaki hadis veya ayet hiç buna delalet etmiyor olabilir. O zaman bu yanlış hatadır. Hata olmuş olur. Anlatabiliyor muyum? Mesela o yüzden biz neden diyoruz Bukhari'nin fakihliği nereden belli? Bab başlıklarında. Altta bir hadis zikrediyor. Sen o hadisi 20 kere okusan belki o bab başlığındaki hükmü anlayamayabiliyorsun. Tamam arkadaşlar? Kitabı Tevhid ile İstisna-ı Muferrag'dan biz olayı aldık. Bab başlığı ile ne yaptık arkadaşlar? Bitiştirdik. Tamam Evet. Sonra müelif rahimullah ne diyor? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin tağuta kulluktan kaçının diye bir peygamber gönderdi. Evet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ التَّعْبُدُ biz her ümmete ne yaptık? Resul gönderdik. Niçin? Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının, içtinab edin diye. Bu kaçınını içtinab edinle beraber aklınıza tutun. İçtinabı da biz Türkçe'de kullanıyoruz zannedersem değil mi zaman zaman? Nadir de olsa içtinab etmek, kaçınmak. Tamam. Şimdi o, onun, o, o kelimenin çok önemli fıkhı var arkadaşlar. Yani ta ki dinler arası diyaloğa kadar fıkhı var bu kelimenin. O yüzden bunu aklınıza tutun. Şimdi ilk ayetten hemen sonra müellif rahim Allah arkadaşlar. Bu ayeti zikretmesinde zikretmiştir ve bu ayeti hemen ilk ayetin peşinden zikretmesi yine müellifin neyindendir arkadaşlar? fıkındandır Neden? Şimdi ilk ayette bakın arkadaşlar dikkat edin. İlk ayette mahlukatın yaratılmasındaki hikmeti söylüyor. İkinci ayette de peygamberlerin gönderilmesindeki hikmeti söylüyor. Bakın subhanallah. Sana sen nasıl ibadet edebilirsin ki Allah'ı billeyebilirsin ki Allah'ın sana beyan etme, ettiği ibadeti bilmedikten sonra hangi ibadetle billeyeceksin? Resul ihtiyacı var. Resul sana onu beyecek. İşte o yüzden ikinci ayeti de vermiştir müellif Rahimullah Resullerin gönderilmesindeki sebebi beyan etmek için. İlk ayette insanların yaratılmasındaki sebep o da ibadet. İkincisi de Resullerin gönderilmesindeki sebep çünkü o ibadetin ne olduğunu sana Resuller anlatacaktır. İşte o yüzden Bukhari'nin kokusunu alınıyor müellif rahimallah'ın. Bab başlıklarından ve serdettiği rivayetlerden. Evet. O yüzden İslam'da müellif gibi ki tevhidi, bab başlıkları sıralamayı sıralama babından müellif gibi tehlif eden nadir çıkmıştır tarihte. Evet. Şimdi bu ayetin bab başlığıyla ayak alakası gayet açık ve ortada. Şimdi Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Eni ebudullaha Veçtenibut tabut. Bakın arkadaşlar. Eni'budullaha veçtenibut tağud. Peki bunun başlığıyla alakası ne? Biraz değindik sayılır dolaylı yönden. Ancak burada ne var arkadaşlar? İspat ve nefi var. Bakın dikkat edin. La ilahe illallahın tam karşılığı bu ayettir. Çünkü la ilahe illallah da kardeşler. ispat ve nefi var. İspat ve nehi. La ilahe illallah eşittir tevhid. La ilahe illallah yani tevhidin iki rüknü var. Nedir? Birincisi ispat. İkincisi nefi. Peki bu ayette ispat nedir arkadaşlar? Allah'a eni ebudullah. Allah'a ibadet edin. İf, i̇spat ettin ibadeti. İkincisi nefi ve tağutta dan kaçının. Bu da nedir arkadaşlar? Nefi nefidir. İşte kitabu tevhid dedi mi elif? Tevhid eşittir, la ilahe illallah. Sonra bu tevhidin olmazsa olmaz iki rükünü beden eden ayeti. Ortaya koydu. İşte bu ayetin bab başlığı ile alakası budur arkadaşlar. Tamam. Kitabı tevhid başlığına uygunluk arz etmektedir. Tamam. Allah'tan başka ilah yoktur, eşittir. Allah'a ibadet edin ve tağvuttan kaçınındır. Eşit. Tamam. Şimdi Arkadaşlar. Diyor ki tevhid ancak iki şeyin toplanmasıyla tevhid olur. Nefi ve ispat. Bu ayette nefi ve ispat bir arada zikredilmiştir. O yüzden alimler bakın ne diyor? nefyel mahza الْمَعْضَةِ مَحْضَةِ تَعْتِيلٌ مَحْضٌ وَالْاِسْبَاتَ mahza la يَمْنَعُوا اَتَّشِرِكِ Biz neden diyoruz tevhidin iki rüknü var? Yani neden herhangi bir tanesinin yapılması mesela sadece ispat etmen yetmiyor veya sadece nef yetmiyor? Çünkü katıksız bir nefi Katıksız bir tatilden ibarettir arkadaşlar. Bir insan sadece nefye gitse Allah'ı tahtil etmiştir, iptal etmiştir. Varlığı iptal etmiştir. Sen zalim değilsin. Sen kötü değilsin. Sen hırsız değilsin. Sen günahkar değilsin. Sen şu değilsin. Sen uyumazsın, sen yatmazsın. Hep tatil et, nef yettin. Duvar da zalim değil, duvar da uyumaz, duvar da kötü değil, duvar da küfür etmez. Hiçbir fark yok. Anlatabiliyor muyum? Eğer sadece nefi övgü olsaydı duvar yeryüzünde övülecek en övülmeye layık en başta gelen maddeler arasında yer alırdı. O yüzden biz bir insana desek ki sen kötü değilsin. Eğer zıttı olan iyiyi ispatlamadığımız müddetçe ona ne olmaz? Övgü olmaz. Çünkü duvar da kötü değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz ne diyoruz? Katıksız bir nefi Katıksız bir tatildir. Yani sade bir nehi tatildir. Tatilin kendisidir. Katıksız bir ispat ise, tam tersi, sadece ispat ise ortaklığa engel değildir. Sana desem ki sen güzelsin, sen akıllısın, sen güdüzsün. Bu demek değildir. Senden başka akıllı yok, senden başka güzel yok, senden başka çirkin yok. O yüzden katıksız bir ispat, o ispatın zıttını nefretmedikçe, yani şey o ispatı sadece sana etmedikçe başkasına da onu ispatlamayı engel teşkil etmez arkadaşlar. Bir insan dese ki Allah hakimdir, Allah yaratandır, öldürendir, diriltendir. Bu demek değildir. Allah'tan başka yaratıcı veya öldürücü yok değil. Bu cümle onu ispat etmiş olmaz. Ama desen ki Allah'tan başka yaratıcı yok, Allah'tan başka öldüren yok, işte o zaman tevhidlemiş olur. Tevhidin iki rüknü, birbirinden ayrılmaz. Nedir arkadaşlar? Birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Şimdi Allah Subhanahu ve teala ne buyurdu? Müellifiniz zikretti ayette. Ve lekad baasne fi kulli ummetin. Ve lekad ne arkadaşlar? Gönderdik. Ve lekad Şimdi el baasu yani gönderme olayı. Bakın baasu gönderdik diyor ayette. Gönderme Allah'ın kitabında iki çeşit olarak gelmiştir arkadaşlar. Gönderme. Birincisi kevni bas, kevni olarak gönderme, kaderi olarak gönderme. İkincisi ise şer'i bas, yani şer'i olarak, dini olarak gönderme. Birincisi ne? Şer'i olarak gönderme. İkincisi ne? Dini olarak gönderme. Kevni bas yani kaderi bas, kaderi olarak göndermek, kevni olarak gönderme. Ne demek? Allah'ın kevni olarak, kaderi olarak göndermek istedikleriyle alakalıdır arkadaşlar. Yani Allah kaderi olarak, kevni olarak birilerini gönder, gönderebilir. Göndermeyi ister. Ve istemiştir de Allah. Allah yaratıklarından dilediğini kevni olarak, kaderi olarak gönderir arkadaşlar. Ve kaderi olarak gönderdiği kişiler, şeyler, bakın, salih insanlar veya nebiler veya muvahhidler olmasını gerektirmez. Allah'ın bakın, kevni yani kaderi olarak, kaderde kevinde, kaderde yazdığı için, birilerini göndermeyi yazdığı için, yani yazdığından dolayı o birilerinin gelmesi, dünyaya gönderilmesi vesaire illa onların salih veya evliya olmasını gerektirmez. Bu kafir de olur, cansız bir varlık da olur her şey de olur arkadaşlar. Neden? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fe asallahu bakın ba'asa gönderdi. Müellifin zikrettiği ayet neydi? La kad gönderdik. Bakın başka ayette ne buyuruyor? Febasallahu guraben yabhasu fil ard li yuriye keyfe yuari sauate aqih. Adem Aleyhisselam'ın oğullarından birini öldürdüğünde biri diğerine o kardeşini gömmekten bile aciz olunca o insan Allah ne yaptı? Bir karga gönderdi. Sonra Allah ona kardeşinin cesedini nasıl defnedeceğini göstermek için bir karga gönderdi. Bakın karga da gönderilmişlerden. Ama peygamberler gibi gönderilmişlerden mi? Bideceğiz ki ne? Eğer senin kastın kevni göndermeyse, kaderi göndermeyse Allah dilediğini gönder. Ama şer'i gönderme ise o dini gönderme. İşte o zaman bu ayette arkadaşlar müellifin zikrettiği. Biz her ümmete Allah'a ibadet edin. Tağuttan kaçının diye bir Resuller gönderdik. Şer'i bir gönderme midir? Kevni bir gönderme midir? Şer'i şer bir gönderme. Şer'i gönderme bu Allah'ın dinini, şeratini, emirlerini tebliğ etme ile alakalıdır arkadaşlar. İşte aynı bu ayette olduğu gibi. Biz her ümmete Resul gönderdik. Ney? Allah'a ibadet edin, tavuktan kaçının. Bakın gönderdik. Karga da gönderilmiş, Resul de gönderilmiş. Zalim de gönderilmiş, kafir de gönderilmiş. Ama birisi kevni gönderme, birisi ne? Şer'i gönderme. Birisi kaderde yazıldığı için gönderilmiş. Bu dinle bir alakası yok bunun yani. Karga geliyor. Yere eşiyor o kadar. Anlatabiliyor muyum? Anladık buraya kadar. Evet. Evet. Yine Elif ne diyordu? Ve lekad baasna fi kulli ummetin rasulen. Evet. Biz her ümmete gönderdik. Şimdi ümmet arkadaşlar. Ümmet kelimesi geçiyor ayette. Şimdi müellifin zikrettiği biz ayetleri ne yapıyoruz? Hepsinin içeriğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıyoruz. Şimdi ne dedi? "Valekad ba asna fi kulli ummetin her ümmete gönderdik. Şimdi el ümmet, el taife, el ceyl demek arkadaşlar. Yani nesil, taife demektir ümmet. Ne demek arkadaşlar ümmet? Taife demektir. Allah Azze ve Celle genel olarak mahlukatı üzerine mahlukatın üzerine hücceti ne yapmıştır Toplu manada ne yapmıştır? ikame etmiştir. Yani Allah Azze ve Celle ümmetlere uyarıcı resuller göndermiştir. Ümmet lafı arkadaşlar, tabir sahihse Kur'an'da dört şekilde kullanılır diyebiliriz. Kur'an'da dört şekilde, dört manada kullanılır ümmet. Birincisi mesela Nahl Suresi 120. ayet. Birinci manalarından bir tanesi mesela ümmet, Kur'an'da ümmet kelimesi kullanılır, bununla imam kastedilir. İmam. Mesela buna nasıl Suresi 120. ayet ne diyor? İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillah. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden bir ümmet idi. Yani ne? Bir imam idi, önder idi. O zaman bu ayette ne geçti ümmet lafzı? Ne kastedildi? Önder, imam. İkinci manalarından bir tanesi arkadaşlar. El-Taife. Taife. O da hangi ayette değil? İşte bizim bu ayet. Müellifiniz geldi. Ve bulunduğumuz zamanın bir kısmını hatırlamak Biz her ümmete bir Resul gönderdik. Her ümmete yani her biraz ne yaptık? Ee, resul gönderdik. Evet Bu ikinci manası. Ümmetin Kur'an'da gelen. Yine ümmet Kur'an'da zikredilir. 3 mana olarak arkadaşlar el millet millet şekilde millet. Mesela Zuhruf suresi 23. ayet. İnne vecedenâ âbâ'nâ Ala ummetin. Biz Zuhruf 23. Biz babalarımızı bir ümmet üzere bulduk. Yani ne? Bir millet üzere. Bunların bir millet bunların. Adetleri, dinleri yaşıyorlar bir şekilde. Batıl, küfür yaşıyorlar. Biz onları ne yaptık? Bir millet üzere bulduk. Bakın yine ümmet geçti. Tamam Ve böylece senden evvel bir kasabaya e senden önce bir kasabaya korkutucu göndermedik mi? İlla onun refah, illaki onun refah içinde yaşayanları dedi ki biz babalarımızı ümmet üzere bulduk. Yani millet üzere bulduk. Yine arkadaşlar Kur'an'da ümmet kelimesi zikredilir ve onunla zaman kastedilir. Zaman kelimesi. Ve kallezi necam minhum ve dkara ummetin اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ وَفَأَرْسِلُونَ Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı bir zaman sonra, bir ümmet sonra diyor. Bakın ayette, ümmet lafı geçiyor. Ba'de ne diyor? Ba'de ümmetin. Bir ümmet sonra yani bir zaman sonra hatırladı ve dedi ki ben size onun tevilini yani tabirini haber veririm. Beni hemen gönderiniz. O zindandaki Yusuf Aleyhisselam olayı. Ne Yusuf 45. Bakın bir de okuyorum ve kalelezineca minhum ve zekara ba'de ummetin ana unebiku bi tevilih fe ersilun zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı dedi ki bir zaman sonra hatırladı yani bir ümmet sonra yani bir zaman sonra hatırladı da dedi ki ben size onun tevilini yani tabirini yani sonucunu haber veririm beni hemen göndermiş o zaman kaç mana dedik? Dört. Bir taife, iki imam, üç millet, dört zaman. Tamam? Evet. Şimdi ayette ne diyor? Muellifin ciketi. Devam ediyoruz ayetin ayetin içeriğini açma. Ve laqad bâ'etna fi kulli ummetin rasulun eni abdullah wa c'teni bu ta'bud. Şimdi bu kelimeyle biz biraz dur durun arkadaşlar, biraz duralım üzerinde bu kelimenin. Dikkat edelim hep beraber. Şimdi biz her ümmete Resul yolladık. Niçin? Allah'a ibadet etmeleri için. Başka? Tağuttan içtinab etmeleri için. Nasıl çeviriyoruz? Kaçındı, içtinab etti. Kelime ne? İçtenibu, kaçınma yani, içtinab etme. Şimdi arkadaşlar, bu ne demektir? bu, kaçın, içtinabet edin diye. Yani, ipteidu demektir, uzaklaşın diye. Uzaklaşın. Şimdi İbni Faris ne diyor arkadaşlar? Bakın. içteni bu kelimesi nereden türemiş? Aslı nedir? Cenebe. junub Cenebe. Kelimeden yani cim nun be. İçteni bu diyor. İyi çıkarın. O fazlalıktır. T'yi de çıkarın. Cenebe kalıyor. O bu onlar ne ifade eder zaten? Onlar çoğu ifade eder. Cenebe. Tamam mı? Ceneb kelimesidir. Kökü ne arkadaşlar? Ceneb. Şimdi hani nasıl biz dedik cin kelimesinin köküne? Cim ve nun. Burada da cenebe bu da iki tane bu. Bu da bir ayrı bir kelime. Tamam? Şimdi İbn Fariş diyor ki El Cimu ve Nunu ve Ba'u aslan aslani mutqariban ahaduhuma en nahiyetu ve al-akhar al-bu'du. Diyor ki e canabe maddesi bu madde ki işte ni bu o maddeden geliyor kaçının. Diyor ki iki asla delalet eder. Birincisi en nahiye bir şeyin tarafı, taraf olma. İkincisi de ne? Uzaklaşma arkadaşlar. Ayette geçen bu içteni bu kelimesine şimdi dikkat edelim. Bu kelimenin fıkını yakalarsak ayetin mesajını o zaman ne yapmış oluruz? Daha iyi fık edip anlayış, anlamış oluruz. Şimdi İbnü Faris'in de dediği gibi madde iki asla delalet ediyormuş arkadaşlar. Neymiş bu iki asla? Birincisi el-buudu yani uzaklık, ikincisi en-nahiyetu yani taraf. O zaman ayetteki kaçının yani içteni bu, içtenabedin lafzu ne demektir aslında? Uzak Uzaklaşın ve taraf olun demektir. Bakın. Uzaklaşın ve taraf olun. Onlar bir tarafta, siz bir tarafta. Kıyamete kadar. Bir olma yok. İstisnalar ne gelmiş? Ticaret edersin, bilmem. E, babansa iyilik edersin, şudur budur. Bitti. İstisna, istisna üzerine kalınır. Gerisi ne? Umun. Onlar bir tarafta, siz bir tarafta. Allah'a ve ahiret gününe, gününe iman edenlerden şöyle bir işini bulamazsın. Allah ve Resulünün sınırlarını had etmişler. Had nedir? Hatta tarafı şey demektir. Bir şeyin tarafı. Eskiden kapıcıya haddat demişler. Neden? Çünkü gireni engellediği için onu bir tarafta şeyi, bir tarafta bıraktığı için. Bak, o ayette de denildir buna. Bugün işte bu çığırtkanlığı yapanlar, dinler arası diyalog vesaire, Bu ayet onlara reddiyedir. Bu ayet çok açıktır. Ve içteni bu kelimesi arkadaşlar çok güçlü, belik bir mana ifade eder. Bakın arkadaşlar cünüp olan kişiye neden cünüp oldu? Yani şehvetle menisi çıkan bir insana veya menisi çıkmasa da kendi zekerini hanımının tercine sadece girdirmesiyle bu hale ne, ne ismi vermişler alimler? Veya Kur'an'da da sünnetinde bu isme ne diyoruz biz? Cünüp. Neden bu adama cünüp demişler? Yani menisi şehvetli çıkan insana cünüp demişler de ne dememişler? Kuru fasulye neden dememişler arkadaşlar? Çünkü meni kendi mahallini terk edip uzaklaşıp kendi bir tarafta, menisi bir tarafta. Menisi hanımının ferinde kendi bir tarafta kaldığı için. Yine cünüp insana neden cünüp demişler de kuru fasulye dememişler? Çünkü cünüp olan insan Kur'an namaz kılmaktan uzaklaşmak zorundadır. Uzak olduğu için. Namaz bir tarafta, o bir tarafta. Anladık mı arkadaşlar? Yine cünüp kelimesi neden cünüp diye isimlendirilmiştir? Çünkü raci olan görüşe göre cünüp bir kişi mushaftan uzaktır. Mushafta elleyemez. Tamam arkadaşlar? Bakın cünüp olan kişiye neden cünüp demişler? Kim açıklayacak? Çünkü Hı. cünüp olan kişi... Cünüp kelimesinin aslı nedir? <gülüyor> Uzaklaşmak. <gülüyor> ve işte. Bak o, o yüzden cünüp kelimesinin maddesi bu olduğu için o insana cünüp demişler. Çünkü meni mahallini hızlıca terk edip uzaklaşmıştır. O bir tarafta kalmıştır. Erkek bir tarafta kalmıştır. Hatta o yüzden raci olan görüşe göre bazen kişi şehveti geldiği zaman meni mahallini terk eder hisseder. Adam kendini tutar mahallden çıkmaz. Bazen yani birileri bunu yaşıyor olabilir. Bazen kişi e, şehvete geldiği zaman meni mahallini terk etmez tamamıyla. Tutar kendini ortada kalır. Ama böyle o meninin bulunduğu mahalden biraz çıkmıştır bunu hisseder. Bazı erkekler bunu yaşar. O yüzden raci olan görüşe göre o insan cünüp değildir Çünkü hala içeride kaldığı için o. Dış, dışarıda görünmediği için. Anlatabiliyor muyum? Bakın cünüp manası işte fıkhı budur. Bunu yakalayın arkadaşlar. O yüzden bu kafirler, bu tağutlar bizden uzak. Biz de onlardan uzağız. Onlar bir tarafta, biz bir taraftayız. Biz kıyamete kadar onlara ederiz, onlara buğz ederiz. Onlar ayrıdır, biz ayrıdır. Onlar i̇ki ayrı dünyanın ne, neyiz biz arkadaşlar? İnsanlarıyız. Ancak dünyamız şeriatın istisna akıldığı yerlerde birleşir. Evet. aleyküm selam Abdullah. O zaman arkadaşlar ayette geçen içteni bu cenepke kündendir tamam mı? bunu yakalayalım. İşte bu lafzı fük ettikten sonra ayetin asıl manası ne olmuş oluyor? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tagut'tan uzak olun. Tagut'tan ayrı olun, tarafınızı belirleyin, taraf olun diye bir peygamber gönderdik. O yüzden bütün mahallerin hepsi, hiçbirisi en doğru haliyle de yazılsın. Hiçbir zaman Kur'an'ın belagatını karşılayamaz. Allah'ın kelamını ne yapamaz? Kulların diğer dilleri karşılayamaz. Orijinalini koyamadıktan sonra. Ama işte alimler bunları fıkhettirir. Talebe de böyle yapar işte. O yüzden alimler namazda bunu okuduğu zaman Allah rüzalıyamayız tabii. Hadi Bize böyle namaz uzak. İşte hani bu kaçınır. Bu kadar basit geliyor bize. Tamam arkadaşlar bunu yakaladık hepsini. And olsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin, Tağuttan uzak olun, onlardan ayrı olun, taraf olun, onlarla birleşmeyin, kaynaşmayın. Ve ibte'edû, uzak olun, hızlıca uzak olun. O yüzden bazı ilim ehlinin dediği gibi ayetteki ibare var ya, içteni bu kaçının ibaresi, utruku terk edin ibaresinden daha belirgdir. Daha belirgdir. Terk edin ibaresinden daha belirgdir, daha mübalalıdır. Yani tagut'lardan içineh edinin kaçının lafzı terk edin lafzından daha güçlüdür, daha belirlidir. Allah bu lafı kullanmıştır. Çünkü içtinab lafzı hem terk etme manasını içerir hem de ziyadesini arkadaşlar. Yani içinde uzaklaşmayı ona götürecek, yaklaştıracak vesileleri de terk etmeyi gerektirir. Neden? Neden biz diyoruz ki içtinab kelimesi bakın içtinab kelimesi kaçınma kelimesi, terk etme kelimesinden daha çok mana ziyade ifade eder ve bu ifade ettiği daha çok mana şudur diye deriz. Ne deriz o? Yani içinde uzaklaşmayı ve uzak ona götürecek, ona yaklaştıracak vesileleri de terk etmeye gerektirir. Neden? Çünkü sen bir taraf oldun mu bir taraf oldun olur? Vesileler arada kaybolur. Zaten tarafsın. Vesile olsa ne yarayacak ki sen taraf olduktan sonra? Anladık mı arkadaşlar? O yüzden bu güçlü ifadeyi Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır arkadaşlar? Kullanmıştır. Evet, müellif rahimullah Allah ne diyor? Velakad ba'asna fi kulli ummetin rasulan eni'budu Allah ve ijtinibu't tagut. Tagut'tan ihtinab edin, kaçının. Tağut arkadaşlar kelimesi toğuyan kelimesinden türemiştir. Toğuyan kelimesinden türemiştir. Toğuyan ise mucavazetul haddi demektir arkadaşlar. Haddi aşmak. Bakın, Allah Hakka suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki اِنَّا لَمَّا تَغَالْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ kum filcariye. Şüphesiz Nuh zamanında onun parantezi ben koyuyorum. Nuh zamanında kısmını. Şüphesiz Nuh zamanında su tağut olduğu zaman ne yaptık? Sizi akan gemiye ne yaptık? Biz yükledik. Su tağut olduğu zaman ne yaptık? Akan gemiye. Yani su taştığı zaman haddini aştığı normal halini aştığı zaman. Bakın Allah ona ne isim vermiş? Tağut. Tağa yani. Biz tağut diyoruz ki onun indi kökünü vermiş tağa. Su toğyan olduğu zaman, tağut olduğu zaman yani haddini aştığı zaman. Tamam? Selef'ten arkadaşlar birçokları şimdi ıslahi hakî şer'i manasını indiğimizde selef'ten birçokları bakın buraya çok dikkat edin. Selef'in tefsirini fıkhetmek çok önemlidir. Şimdi seleften birçokları tavut tarif ederken fertleriyle tarif ederler. Şimdi tavut çoktur. Birçok tavut vardır. Şeytan bir tavuttur. Allah'ın indirgili hükmetmeyenler bunlar. Nedir? Bunlar bir tavuttur. Şimdi bunlar tavuttur bunların isimleri arkadaşlar. Hakkı bildiği halde onunla hükmetmeyen de tavuttur. Şeytan da nedir? Bir tavuttur. O yüzden tavuta itaat etmenin hükmü nedir? Tavuta ibadet etmen hükmü? Küfür, Kim, yani küfür olmaz. Bir şey. Batılı olarak. Şimdi biz günah işleyen şeytana e, itaat <gülüyor> ediyor. Etmedi. ta Itaat İtaat etmenin. Evet. Tavuta itaat etme küfür dersen şeytan tavut değil günah mi? Kâfır. O zaman her günahkar kafir oluyor. Diyoruz evet. itaat ettiğin şeye göre hüküm alırsın. Evet. O yüzden bazı miskinler derler işte tavuta itaat ettin kafir ol. Yani neydi evet. itaat ettin? Şimdi şurayı bir yakalayalım. Bakın bazen selef Birçokları taotu tarif ederken neyle diyorlar arkadaşlar? Hı hı hı hı. Fertleriyle ederler. Tarif etmişlerdir. Ve bir şeyi fertleriyle tefsir etmek selef ve sahabede çok çokça görülür hususlardan. Yani bir şeyi cüzüyle anlatır. Veya önemini bir cüzüyle belirtir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El haccu Arafat. Hac haç nedir? Arafattır. Ha haç sadece Arafat mı arkadaşlar? Bunun Mina var, bilmem tavaf var vesaire. Ama ne yapmış? Bir cüzüyle önemine vurgu yapmış. Selef'ten de bazen böyle bir şeyleri anlatırken ne yaparlar? Fertleriyle yani düzleriyle anlatırlar. Bazıları tavutu mesela şeytan diye tefsir etmişlerdir. Bazıları kahin diye tefsir etmişlerdir. Bazıları sihirbaz diye tefsir etmişlerdir. Ve başka şeylerle ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. Bu bir şeyi cüzüyle tefsir etmek, ferdiyle tefsir etmek babındandır. Ve bu tefsirlerde çok görülür. Özellikle İmam Tabere'ye baktığımızda İbn-i Abbas vesaire diğer sahabeler, tabinler böyle bir şeyi ne yaparlar? Kelimelerle, Sıfırlar. fertleriyle. Onun mesela o cüze vurgu yapmaktır. Mesela ne i el Haccu Arafa demiştir. Alimler, fakih alimler bu hadisten Arafat hacın rükünlerindendir demişlerdir bu hadise göre. Anlatabiliyor muyum? Ve birçok sebep de olabilir bir şeyin cüzünle. Bu uzun hikaye, tefsir ilmiyle alakalı. En kapsamlı arkadaşlar en hoş tariflerden birisi de İbn Rahim rahimehullah'ın yaptığı tariftir. Elamul Muvakki'nin baş taraflarında. Diyor ki: "Ma tecavze bihi'l abdü haddahu min ma'budin, e min mesbu'in veya Yani tabi olunan ibadet edilen veya itaat olunan noktasında haddin aşılmasıdır. Budur ta'bud. Yani mesela tabi olanlara örnek verelim. Kimler tabi olur? Kahinler, tabi olur insanlar onların peşinden gider sihirbazlar, kötü alimler, batıl Çağıran alimler. İbadet edilenlere kimi örnek verebiliriz mesela? Putlar. He? İsa Aleyhisselam'ı vermeyeceğiz. Onu açacağız çünkü birazdan. İtaat edilenlere kimi örnek verebiliriz? Mesela Allah'a itaatten dışarı çıkmış emirler. Emirleri ne yapabiliriz? Bunlara örnek verebiliriz. Şimdi arkadaşlar dikkat işte bu Muhammed söylediği ile alakalı. Allah'tan gayrısına bakın. Şimdi tağut'u anladık mı? O cümleyi bir daha tekrarlayayım mı? Ma tecavveze bihil abdu haddehu min metbu'in ev ma'budin ma ev muta. En güzel en kapsamlı tariflerden birisi budur. Tarif ne zaman güzel olur? Dışarıdan bir şeyin girmesini engelliyorsa ve içeriden de bir şeyin dışarı çıkmasını engelliyorsa o tarif en güzel tariftir. Cami. Anlatabiliyor muyum? Cami' ve mani diyoruz. Toplayan ve engel olan demektir. Şimdi bu da öyledir. Şimdi dikkat Allah'tan gayrısına ibadet eden cihetiyle baktığımızda bakın Allah'tan gayrısına ibadet eden kişi cihetiyle baktığımızda tağut kelimesi Allah'tan gayrısına yapılan bütün ibadetleri ne yapar? İçerir. Yani bütün ibadetler için kullanılır. Allah'tan gayrısına yapılan bütün ibadetler Allah'tan gayrısına ibadet eden herkes hakkında bu tağuta ibadet etmiştir denir. Yani ibadet eden cihetiyle bakıyoruz şimdi. İbadet edilen cihetiyle bakmıyoruz. Birazdan ibadet edilen kişi cihetiyle bakacağız. Yani bir kişinin ibadeti Allah'tan gayrısına yaptığı ibadeti ne diye isimlendirilir? Tağuti ibadet diye isimlendirilir. Bu ibadet edenin cihetiyle baktığımızda arkadaşlar. Ancak ibadet edilen kişi cihetiyle ele aldığımızda bu kişi hakkında tağut ismi hiçbir zaman kullanılmaz. Ta ki o kişi bundan razı oluncaya kadar. O aksi halde ne olurdu? İsa aleyhisselam da tâğut olurdu. Nebi sallallahu de Allah'a sığınır tâğut olurdu. Çünkü ibadet olmuyor nebi sallallahu aleyhisselam. İsa ve sellem, evet. O yüzden İmam Malik tâğutu e, e, ta, tarif ettiğinde "Kullu o ubide min illah dediğinde, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey dediğinde hemen gelmiş bizim ehli sünnet âlimleri kayıt eklemiş oraya. Demişler ki ne? Evet. "İza diye razı olursa eğer evet. Allah'tan gayrı ibadet edilen ama o ibadet edilen kişi de razı olursa" O yüzden İsa Aleyhisselam Tavut değildir. Razı olmadığı için. Hatta diyor, sen mi dedin biziyle beniyle anamı iki ilayedinin diye? Allah sınırız diyor. Tamam. Ancak ibadet edilen kişiyle kişi cihetiyle ele aldığımızda, bu kişi hakkında Tavut ismi, ta ki bu kişi bu ibadet edilmesinden kendisine razı oluncaya kadar kullanılmaz Tavut ismi. Eğer ibadet olunmaya razı değilse, bu kişi bundan dolayı Tavut ismi bu kişiye ne olmaz? Itlak edilmez, kullanılmaz. Melekler, İsa, yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ibadet olunmakta. Salihler. Ama, evet salihler. Ama tavut denmez. Çünkü razı evet. değiller. Kavramları o yüzden arkadaşlar çok iyi oturtmamız lazım. Çok iyi oturtmamız lazım. Mesela bakın. Subhanallah. Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Bu ayeti hepiniz not alın. Tutun zihninizde. Bu çok önemli bir ayet. Sebe suresi 40. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Bakın arkadaşlar. Ve yama yahşuruhum cem'an. Ve o gün ki onları hep toplanmış oldukları halde haş Allah. Hep birlikte toplanmış oldukları halde haş edecekdir. Summe yaqulu lil malaikati e hā'ulā iyyākum kānū Tercüme etmeden önce hepinize ortak bir soru. Melekler ibadet edilmiş midir, Edilmemiş midir? Edilmiştir. Edilmiş. Hala da ediliyor, değil mi? Yani bu bu icma devam ediyorum şimdi ayete. Sümme yaqulu lil malaikati ehâulâ eyyâkum kânû ya'budûn. Bunlar mı size ibadet ediyorlardı? Bütün insanları toplayıp soracak o cehenneme girenler. Bunlar mı size ibadet ediyorlardı? Ne diyorlar melekler? Kâlû subhâneke ente veliyyûn min dûninâ belkânû ya'budûnel cinne ekseruhum bihim mü'minûn. Melekler ne diyor? Melekler dedi ki seni tenzih ederiz. Bizim velimiz onlar değil sensin. Hayır. Onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların birçokları cinlere im iman edicilerdi. Bakın Allah diyor bunlar mübadet ediyor. Onlar ne diyor? Hayır mı diyor? Hayır demiyor. Dikkat edin. Oraya da çok dikkat edin. Bakın hayır da demiyorlar. Ama ne yapıyorlar? İspat da etmiyorlar. Ne diyorlar? Seni tenzih ederiz. Onlar bilakis cinlere iman Cinlere ne yapıyorlardı? İbadet ediyorlardı. Bakın. Dikkat edelim buraya. melekler bunların kendilerine ibadet ettiklerini nefrettiler mi arkadaşlar? Tam külli manada ne yapmadılar? Nefret, Nefret etmediler. Direkt ne dediler? Seni tenzih, seni tenzih ederiz. Sadece öncelikle teberri eylediler. Doğru mu? Tenzihle beraber evet. teberri eylediler. Ve bundan razı olmadıklarını beyan ettiler. Ve dediler ki <gülüyor> Dediler ki Biz seni tenzih ederiz. Sen onlardan gayri ney? Bizim veli <gülüyor> Sonra beyan ettikler ki işin asıl hakikati bunlar ancak ve ancak kendilerine vesvese veren ve meleklere ibadet etmeleri için hevalarına uyduran şeytanlara ibadet ettiklerini, yani cinlere ibadet ettiklerini belirtmişlerdir. Neden? Kime onu nispet etmişler? Kendilerini ona iten, kendilerini ona iten, ona götüren vesilelere ibadet ettiklerini. Neden? Çünkü onlar bu meleklere ibadet etmeleriyle Kime uymuşlardır aslında? Kime ibadet etmişlerdir? Şeytan'a ve cinlere ibadet etmişlerdir, vesvese verenlere. Çünkü sen haramı helal, helalı haram eden bir insanı bildiğin halde onu tabi olursan, haramını helal, helalini haram kabul edersen ne olur? Yani onu ona rab, ona ibadet etmiş olur. Nebi Sosim dediği gibi bu onlara ibadettir. O yüzden diyor ki cinleri ibadet etmişlerdir. Halbuki melekleri ibadet edilmedi mi? Tarih boyunca da edildi, hala da ediliyor. O zaman diyoruz ki kendileri neden? Çünkü kendileri razı olmadıkları halde ibadet edilenler tavut değildir. Bilakis kendilerine ibadete, kendilerine ibadet vesvesesi veren cin ve şeytanlar tavuttur arkadaşlar. Bakın bu ayet işte bunu beyan eden bir şeydir. Çok önemli. Yakalık burada ince nokta yakaladık. Var mı bir işgal? Tekrarliyim mi? Burayı anladık değil mi? Yani bakın burada melekler bunlar mı diyor size ibadet edenler? Hayır. Seni ne yapıyoruz? Tenzih ederiz. Onlar ne yapıyorlardı? Onlar bilak istiyorlar cinlere ibadet ediyorlardı. Neden? Çünkü cinler onlara verdiler şey vesveseleri vesaire hevalarına uydurdular. ve Onlar da ona uymakla cinlere ve şeytanlara ibadet etmiş oldular. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden melekler tavgut değil. İşte vesvese veren şeytanlar ve cinler tavguttur. İşte bu ayet de ona delildir arkadaşlar. Bir kişi razı olmadığı müddetçe tavgut olmaz. Tamam o yüzden selef alimlerimizden bazıları tağutu itlak ederek kullanmışlardır. Evet, itlak ederek kullanmışlardır. Mesela İmam Malik'ten ne dedik? Kuluma o bir de Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey demiştir tağutta. Bakın. Sonra bizim selef alimleri hangi kaydı koydu dedik? Razı olması hariç ibaresiyle zikretmişlerdir. Hatta bakın, devam ediyorum. Sonra bazıları gelip daha Kayıtlayıp açarak demişler ki kendisine ibadet, kendisini ibadete sunarsa, kayıtında da koysak daha iyidir. Çünkü bir insan kendisini ibadete sunsa, ibadete hak etmeyi ortaya koysa ama çağırmasa, şey ama e, birileri ona ibadet etmese, pardon, kendisini ortaya koysa ama birileri ibadet etmese ona. tavut mudur o da? Tavluktur. O yüzden bazıları demiş ki o kaydı koyuyoruz. Kendisini ibadete sunarsa, hak ettiğini belirtirse. Tamam. Yani kendisini ibadet edilmeye sunarsa diyoruz. Buraya dikkat edin. İbadet edilmese de tağuttur. İşte bunu beyan etmek için bu kayıtlarla kayıtlamışlardır ehli sünnet talimleri. O zaman bütün bunlardan sonra diyoruz ki tevhid Allah'a iman edip ney? Tağuttan küfretmektir. Tağuta iktaat edenin hükmü nedir dedik burada. تفsil var. İtaat ettiği şeye göre hüküm kazanır. Ve lekad ummetin Biz her ümmete resul gönderdik. Allah'a vaat edin, tağut'tan kaçının. O zaman resullerin gönderilmesindeki hikmet üçtür tür diyebiliriz. Kur'an'da birincisi hücceti ikame etmek. Rusulen ve munzirin nasi Biz e, e, müjdeleyen resuller ve uyarılan resuller gönderdik. Çünkü resullerden sonra insanlara başka bir hüccet olmasın. O zaman birinci sebep neymiş Resullerin gönderilmesi hüccet ikame. İkincisi rahmet. ve mear sallallaka illa rahmeten illa Biz seni ancak insanlara rahmet olarak gönderdik. Üçüncü sebep Allah'a ulaştıran yolu beyan etmek. Inne kele tehdilah sabbatim Mustafim. Sen doğru yola hidayet edersin gösterirsin. O zaman üç şey var. Kim tekrarlayacak? Bir hücceti etmek. İki rahmet. Üç Allah'a ulaştıran. Peki bu malumatı niye verdik? Bu ayetle alakalı olduğu için. Ola <gülüyor> Biz her mette Allah'a baştan tavuttan sakının diye resuller gönderdik ve rahmet diye gönderdik ve Allah yolunu beyan etmek için gönderdik diğer ayetlerle. Allahu alemsallahu aleme